Aşşadı olaa, İlahe illa Allah, Wahdəhu, La Şerikə. Aşşadı, An Muhammadan, Abdü, W Rəsulü. Ya, Eyü, Lüdinin, Amanı, Tıqla, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı, Hı,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 en sonki dersimizde Riyadus Salihin adlı kitabımızın sabır babına giriş yapmıştık. Sabır hatırlayacağınız üzere kelime olarak bir şeyi hapsetmek, engellemek, meydana gelmesini alıkoymak manasına, manalarına neydi? gelmek idi. Istilah olarak yani İslam'ın Kur'an ve sünnetin sabır kelimesine yüklediği manaya gelince biz demiştik ki Allah'ın taatinde sabır. Allah'ın haramlarını yani onları işlemeye karşı uzak durmaya karşı sabır. Bir de Allah Azze ve Celle'nin bize mizmin üzerimize takdir ettiği musibetlere elem verici şeylere nedir? Sabır demiştik. Bir insan, bir insanın başına bir musibet geldiği zaman o insan nedir? Dört hal içerisinde olur. Birincisi nedir? O başına gelen musibetten dolayı öfkelenir. İkincisi nedir? Sabreder. Üçüncüsü, o başına gelen musibetten dolayı razı olur. Dördüncüsü ve en önemlisi de ...ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamında yaptığı... ...ve daha önce... ...Elhamdülillahi... ...ala kulli hal dediği... ...yani her halükarda... ...Allah'a hamdolsun... ...diyen Allah Resulü Aleyhisselam vesselam... ...bize sabır karşısında... ...yani başımıza gelen bir musibet karşısında... ...nasıl davranacağımızı ne yapmıştır... ...bütün amellerimizde olduğu gibi... ...bizlere öğretmiştir... ...yani... Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başına bir musibet, bir bela, imtihan geldiğinde veya sevmediği, hoşlanmadığı bir şey geldiğinde ne derdi? Elhamdülillahi ala kulli hal. Elhamdülillah ala kulli hal. Her halükarda Allah'a Azze ve Celle'ye hamdolsun diyerek nedir? Allah Azze ve Celle'ye şükretmiştir. Bu ne demektir kardeşlerim? Bir insanın başına musibet geldiği zaman ki hadiste buyurulduğu gibi Allah Resulü Vesselam ne diyor? Allah Azze ve Celle ancak ve ancak sevdiği insana yapar? Musibet verir. Ve yine ayeti kerimede buyurduğu gibi muhakkak ki biz sizleri biraz korkuyla, biraz açlıkla, canlardan, Mallardan ve ürünlerden eksitmekle muhakkak ne yapacağız? Sizleri imtihan edeceğiz. Ve Allah Azze ve Celle buna kasem ediyor, yemin ediyor. Vallahi diyor, yemin ediyor. Yani muhakkak biz sizleri imtihan edeceğiz. Korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksitmekle. O zaman bu sabrın Allah Azze ve Celle'nin bu musibetinden sonra, imtihanından sonra sabredenlere ne diyor Allah Azze ve Celle? mübeşşire sabirin. Öyleyse ey Muhammed o sabredenleri müjdele diyor. Ve yine ayetin devamında diyor ki: "Ulaike aleyhim salawatun min rabbihim ve rahme. Ve Allah azze ve celle o sabredenleri melekler katında ne yapar? Onları o kulları sabreden asabirun As dediğimiz o kulları ne yapar? Allah azze ve celle Meleklerin katında över diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle başımıza gelen musibetler karşısında hakkıyla sabreden ve hakkıyla şükreden kullarından eylesin. <gülüyor> evet kardeşlerim. <gülüyor> Riyad Salihin adlı kitabımızın 25 numaralı hadise şerifinde şöyle der. "Wan Abi Malik, wan Abi Malikin al Haris." ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فَبَايِعُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُعْتِقُهَا Müslüm'de gelen rivayette kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اَتْتُهُورُ شَطْرُ الْا۪يمَانِ Muhakkak ki temizlik imanın yarısıdır. <gülüyor> Ve yine diyor ki وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعُ Muhakkak ki elhamdülillah sözü mizanı doldurur diyor. Ve subhanallah velhamdülillah, subhanallah ve elhamdülillah sözleri gök ile semayı, gök ile arzı, yeri e, arasını doldururdur. Ve salatu nurun, muhakkak namaz bir nurdur. Ve Sadakatu burhanun, sadaka bir delildir. Ve sabru Diyaun sabır nedir? Diyaun yani ışıkla beraber bir sıcaklıktır. ki bunun şerhi gelecek inşallah. Vel Kur'anu hujjetun lek ev Ve Kur'an ya senin lehine ya da aleyhine nedir? Hüccettir. Kulun nasu Her insan diyor sabah olduğu zaman evinden dışarı çıkar. Bunlardan kimisi hayır işleyerek nefsini satar yani cenneti satın alır, cenneti hak eder. Bunlardan kimisi de ki birinci saydığımız Müslümanlar kimsi de gene e, kafirler diyor e, sabah çıkar ve onlar da sürekli şer işleyerek cehennemi hak ederler buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam <gülüyor> evet kardeşlerim bu Ebu Malik el aşari radıyallahu an hadisinde Allah Resulü selam ne diyor temizlik imanın yarısı diye başlayan hadisi naklediyor kardeşlerim. Muhakkak ki bu e, hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselam sabrın bir dıya olduğunu yani bir ışık olduğunu ışıkla beraber bir hararet olduğunu ne yapıyor belirdiyor kardeşlerim. Ve bu öyle bir ışıktır ki insanın gözü, e, önünü aydınlatan muhakkak ki zulümat karşısında ve kurubat karşısında yani karanlıklar karşısında ve insanın başına gelen musibetler karşısında muhakkak ki bu sabrı ne yapacaktır? Onun önünü, onun yolunu muhakkak ki aydınlatacak ve doğru yola iletecektir ki muhakkak bu sabır kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle'yi zikretmek nedir? Allah Azze ve Celle'ye sığınılacak en önemli şeylerden, birisidir kardeşlerim. O yüzden sabır nedir? İnsanın kalbinde bir ışıktır kardeşlerim ve onun yolunu aydınlatan onun amelini aydınlatan bir ışıktır. Çünkü e, bir kul Allah Azze ve Celle'ye yöneldiği zaman nedir? Muhakkak ki o sabır yolundadır. Yani bir Müslüman ben Müslümanım dediği zaman andan itibaren ne yapmaktadır? Muhakkak ki o sabır yoluna girmektedir kardeşlerim. Ve muhakkak ki sabreden bir insanın da Allah azze ve celle onun hidayetini artıracak ve onun kalbini ne yapacaktır kardeşlerim? Işıtacaktır. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam vesselam muhakkak ki temizlik imanın yarısı buyuruyor aleyhi salatu vesselam. Yani bu nedir kardeşlerim? Buradan kastedilen Muhakkak ki her türlü şirkten, her türlü fısuktan, her türlü günahtan nedir? Beri olmayı gerektirir bu. Yani bütün müşriklerden ve bütün günahkarlardan beri olmak, uzak olmak. İşte bu nedir? Temizliktir kardeşlerim. Yani hissi ve manevi dediğimiz temizliktir bu kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapmıştır? Bunu imanın yarısı kılmıştır. Ve ondan sonra diyor ki Subhanallah. Yani bunun manası nedir kardeşlerim? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'ye yakışmayan ve her türlü ayıptan muhakkak ki Allah Azze ve Celle nedir? Bundan beridir ki bunun adı nedir? Tevhiddir kardeşlerim. Yani siz Subhanallah demekle Allah Azze ve Celle'nin her türlü noksanlıktan isimde, sıfatında, zatında her türlü noksanlıktan ve her türlü ayıptan nedir? Uzak olduğunu itiraf ve iman ediyorsunuz. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle isimleriyle ve sıfatlarıyla her türlü ayıptan, noksanlıktan beridir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ husna. Muhakkak ki en güzel isimler kimindir? Allah Azze ve Celle'nindir ve Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden kardeşlerim ve yine diyor ki Muhakkak ki bütün en güzel misaller Allah Azze ve Celle'nindir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve la yu'minun bil ahireti ve kütluk örneği sıfatları vardır yani ve lillezine la yu'minun bil ahire o ahirete iman etmeyen et, etmeyenler o kafirlerin de nedir muhakkak ki onlar için en kötü sıfatlar vardır buyuruyor Allah azze ve celle o yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle yine buyuruyor ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ arda وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِب۪ينَ Muhakkak ki biz gökleri ve yeryüzünü bir oyun olsun diye ne yapmadık? Yaratmadık buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin yaratmasında hiçbir oyun, hiçbir eğlence yoktur. Hiçbir eğlence ve oyun olsun için yaratmamıştır. Ve muhakkak ki Allah azze ve celle bunu bir hikmete binaen yaratmıştır kardeşlerim. Ve yine diyor ki Eleyse Allahu biahkamil hakimin? Muhakkak ki Allah azze ve celle hükmünde nedir? Kemal sıfatlara sahiptir. Ve diyorur ki Eleyse Allahu biahkamil hakimin? Allah azze ve celle hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil mi? Ve diyor ki Allah azze ve celle E fe hukmal cahiliyyeti وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ هُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Onlar diyor cahiliyet hükmünü mü arıyorlar? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حكما... هُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Oysa yakinen bilenler için Allah'tan başka güzel hüküm sahibi kim vardır? Ve diyor ki hadisi şerifin devamında kardeşlerim Subhanallah وَالْحَمْدُ لِلَّهِ temle'u ma beynes semavati vel ard subhanallah kelimesi nedir Allah azze ve celle'yi her türlü noksanlıklardan ne yapmaktır tenzih etmektir elhamdülillah kelimesi de Allah azze ve celle'yi her türlü kemal sıfatlarında ne yapmaktır ispat etmektir kardeşlerim tesbih dediğimiz zaman kardeşlerim nedir Allah azze ve celle'yi ona yakışmayan her türlü isim ve sıfatlardan ve her türlü noksanlardan tenzih etmek ne yapmaktır? Allah Azze ve Celle'yi beri kılmaktır kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kardeşlerim başına bir güzel bir iş geldiği zaman yani sevindirici bir şey geldiği zaman ne derdi? Elhamdülillahi bi nimetihi tetimme salihat nimetiyle Salih olan şeyleri, güzel olan şeyleri tamamlayan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine başına kerih gördüğü, sevmediği bir şey geldiği zaman da ne derdi? Elhamdülillahi ala kulli hal. O yüzden kardeşlerim bir Müslümanın üzerine düşen görev de nedir? Başına güzel bir şey geldiği zaman her zaman için ne yapması? Allah'a Hamd etmesi gerekir ve yine başına kötü bir musibet hoşlanmadığı bir şey geldiği zaman da yine Allah'a her halükarda ne yapması gerekir kardeşlerim hamd ve şükür etmesi gerekir kardeşlerim ve biz bunu söylerken yani başına gelen musibetten dolayı hem sabretmesi ve de şükretmesi sabır ve şükrün bir arada olmasını gerekir. Derken bir insanın başına gelen bir musibeti sevmediği bundan hoşlanmadığı manasına gelmez. Muhakkak ki insan tabiatı gereği ne yapar? Başına bir musibetin gelmesini istemez veya bir başına, başına musibet geldiği zaman ne yapmaz? Bundan hoşlanmaz. O yüzden Müslümanın ne demesi? Elhamdülillah ala kulli hal diyerek o içindeki... Ee, dar içindeki kalbinin sıkışmasını, daralmasını ne yaparak bunu Allah azze ve celle'ye havale ederek innalillahi ve inna ileyhi raciun muhakkak ki biz Allah'tan geldik. Biz Allah'ın mülküyüz ve Allah azze ve celle mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibidir diyerek ve inna ileyhi raciun muhakkak ki bizler Allah'a dönücüleriz diyerek ne yapar? Her şeyiyle kendisini Allah Azze ve Celle'ye havale etmesi gerekir kardeşlerim. Ve yine bu nedir? Sabır bir nurdur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir kulun kalbinde bir nurdur ve yüzünde bir nurdur. Kabrinde haşredildiği zaman kıyamet günü sabır muhakkak nedir? Karşısına bir nur olarak kendisine bir yardımcı olarak ne yapacaktır? Gelecektir kardeşlerim. Ve yine insanın kalbinde bir nurdur. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'yi marifetinde, ahkamlarında, onu bilmede nedir bir nurdur? Onun fiillerinde, isim ve sıfatlarında insanın kalbinde sabır nedir? Bir nurdur kardeşlerim. O yüzden namazı Allah bizim dinimiz, İslam dini nedir? din yani amudul İslam, İslam'ın amudu orta direği yani bir çadırı düşünün çadırın nedir tam ortasında bir orta direk vardır ve çadır tamamen nedir ona dayanıdır. eğer o çadırın direğini orta direğini yıkarsanız çadırdan bir eser kalmaz kardeşlerim o yüzden namazın İslam'daki yeri çok büyüktür ki nitekim gelen bir Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelen bir rivayette buyuruyor ki enne men hafezu her kim ki diyor namazını muhafaza ederse vaktinde vaktinde yani geçirmeden ve mümkünse cemaatle birlikte ve mümkünse cemaatle birlikte mescide kılarsa mescitte kılarsa muhakkak ki o onun için bir nurdur o onun için bir denildir ve onun içindir bir kurtuluştur ne zaman fi yevmil kıyame kıyamet günü muhakkak ki onun için bir nurdur bir kurtuluştur nedir ve bir delildir diyor ve men yuhafiz aleha her kim de namazını muhafaza etmezse namazı Allah Azze ve Celle'nin üzerine farz kıldığı halde bildiği, bildiği halde kılmazsa <gülüyor> o zaman diyor ki Allah, Azze ve Allah Resulü Aleyhisselam onun için ne bir nur vardır ne bir e, delil vardır ne bir kurtuluş vardır ne zaman? Kıyamet günü ve ondan sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam ve <gülüyor> huşira maafiravne ve hemen ve karun ve ubey ibn ve bu ümmetin en şerli insanları olan nedir? Firavun'la, Haman'la, Karun'la ve Ubey ibn Halef gibi firavunlaşmış o dönemlerinde en üst seviyede yani küfürde en üst seviyede olan insanlarla Allah azze ve celle muhakkak ki onları haşreder buyuruyor. Allah Resulü selam Ahmet ibn-i Hanbel'in geçen rivayette. O yüzden kardeşlerim gerçekten namaz bir nurdur derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bunu kastediyor nam o namaz kılmayanların haline ki hadiste geldiği gibi nedir onlar bu sayılan bu ümmetin firavunlarıyla ve bütün ümmetlerin firavunlarıyla birlikte ne olacaktır diyor haşır olunacaktır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki namaz insanın bütün hal ve hareketlerinde onun için bir nurdur neden inna muhakkak ki namaz hakkıyla eda edilen bir namaz hakkıyla kılınan bir namaz nedir yani tekbirden selama kadar Allah Resulü aleyhi salatu vesselam nasıl kılmış ise öylece ameli olarak kılınır ve işte içinde e, takvasıyla işte duasıyla Allah'a yakarışla Allah'a yönelişle güzelce bir kılınan bir namaz muhakkak ki insanı her türlü fuhşiyattan her türlü kötülükten muhakkak ki ne diyor Allah Azze ve Celle alıkoyar diyor onu alıkoyması için bir sebeptir namaz o yüzden Allah Azze ve Celle bizi namazlarına dikkat eden kullarından eylesin kardeşlerim sabra gelince kardeşlerim muhakkak ki o dıyadır diyor şimdi bir nur var bir de dıya var şimdi Arapçada kardeşlerim Allah Azze ve Celle diyor ki huvellezî ce'aleşşemse dıya'an vel kamara nuran yani burada güneşin ışıkları nedir dıya olarak adlandırılmıştır kamer yani ayın ışıkları ise nur olarak adlandırılmıştır şimdi güneşte ne vardır hem ışık vardır hem de hararet bir sıcaklık vardır. O yüzden sabır dıya kelimesiyle açıklanmıştır kardeşlerim. Yani sabırda nedir? oğlu için meşakkat vardır. <gülüyor> o yüzden gerçekten büyük bir latafet e, güzellikle nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nur ke e, sabır kelimesini neyle? Dıya yani ışıkla beraber bir hararetin bir sıcaklığın. Neden? Çünkü sabır İnsanın sabretmesi gerçekten nedir? Zor bir iştir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'ında kitabında sabredenleri gerçekten müjdelemiş. Ve onları cennetine koyacağını vaat etmiş. Ve yine onları meleklerin katında sena ile anacağını meleklerin katında öveceğini yapmıştır. Bizlere müjdelemiştir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri sabreden ve de şükreden kullarından eylesin kardeşlerim evet <gülüyor> ve yine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve sadakatu burhanun ve sadaka insanlar için nedir bir delildir kardeşlerim sadaka nedir insanın Allah'a yaklaştırma kendisini Allah'a yaklaştırması için Allah yolunda harcadığı maldır kardeşlerim sadaka yani Onda kendi ailesi için, fakirler için, yolda kalmışlar için veya genel olarak herhangi bir mescidin yapılmasında veya hayır işinde kullanmasının adı, genel adı nedir? Hepsi sadakadır kardeşlerim. O yüzden bir insanın sadakan için malını çıkartması da nedir? Gerçekten zor bir iştir kardeşlerim. İnsan çünkü nedir? Tabiatı gereği malı seven bir varlıktır. Biz daha önce işlediğimiz hadiste Allah Resulü Sellem ne buyurmuştu? Muhakkak ki insan mala olan hırsından dolayı nedir? Kendisinin bir vadi dolusu altını olsa muhakkak ki insan bir vadi dolusu daha altın ister, gözü doymaz diyor. Ve o insanın gözünü ancak ve ancak ne doyurur? Bir avuç toprak doyurur, onun gözlerini buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O yüzden bir insanın Allah için, Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşması için sadaka vermesi onun imanının bir delilidir kardeşlerim ancak Allah azze ve celle iman eden mümin bir kimse Allah için malını ne yapandır harcayan kimsedir kardeşlerim o yüzden Allah resulü selam, muhakkak ki sadaka delildir yani insanın imanının olduğuna mümin bir kimse olduğuna delildir yani sadakayı müminden başka kimse vermez demek istiyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden sadaka veren insanların çoğunu ne adır? Allah azze ve celle hakkıyla iman eden insanlar olduğunu görürsünüz kardeşlerim. Ondan sonra buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalam vesselam Kur'anu hujjatu lke au aleike." Kur'an ya senin lehine ya da aleyhine bir hüccettir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muhakkak ki Kur'an nedir Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kop, Kopmak Bilmeyen ipidir Kur'an-ı Kerim Nedir ve o Allah Azze ve Celle'nin kullarına Olan bir hüccetidir Onun içinde ne vardır Allah Azze ve Celle'nin emirleri Ve her kim O Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği kıssaları, haberleri tasdik eder. Ve Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de emrettiklerini yapar. Yasakladıklarından kaçınırsa muhakkak ki bu nedir? Onun için bir lehine bir hüccettir. Onun lehinedir. Yani onun nedir? Her kim de bunun aksini yaparsa... Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da haber verdiği haberleri kıssaları tasdik etmezse oradaki emirleri yerine getirmezse yasaklarından kaçınmazsa o zaman ne diyor Allah Resulü Selam? Muhakkak ki o aleyhine bir hüccettir buyuruyor Allah Resulü Selam ve o Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü onun için ne yapacaktır? Muhakkak ki şahitlik yapacaktır kardeşlerim. Ve yine buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam hadisin devamında Kullun nasi yagdu fe mu'tiqha au Yani her insan sabah olduğu zaman ne yapar? Rızkını elde etmek için sabahleyin evinden ne yapar? Dışarı çıkar. Ve diyor ki Allah azze ve celle muhakkak ki geceyi ne için yaratmıştır? seken için yani insanların dinlenmesi ve ertesi güne neşit bir şekilde yani e, dinlenmiş bir şekilde başlaması için Allah Azze ve Celle geceyi yaratmıştır diyor <mülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki Allah Azze ve Celle ne yapar? Geceleyin sizi öldürür buyuruyor. Yani bu ne demektir? Muhakkak ki uyku küçük ölümdür kardeşlerim. Biliyorsunuz bir insan uykusundan uyandığı zaman ne der? Duası nedir? Elhamdülillahi ellazi ahyana ba'dema amatana ve ileyhi Öldükten sonra dirilten Allah'a hamd olsun. Elhamdülillahi ellazi ahyana ba'dema amatana ve ileyhi nec. Duası izvelek kardeşler. İnsan <gülüyor> i̇nşallah bu tür şeylerin Arapçasını söylemekte daha güzeldir inşallah. Tabi e, Allah Azze ve Celle La İkallifullah ve hiç kimseye gücünün yetmeyeceğini ne yapmaz yüklemez. Yani demek istediğimiz şu ki Allah Azze ve Celle ve Rasulü Aleyhissalat Vesselam uykuyu ne yapmıştır? Küçük ölüm olarak nitelendirmiştir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizleri diyor geceleyin öldürürdür ve gündüz zeyin ne işler yapacağınızı da muhakkak Allah azze ve celle bilmektedir kardeşlerim. Bir mümini düşünün, bir Müslümanı düşünün kardeşlerim. Ne yapar? Müminin, Müslümanın sabahleyin ilk yapacağı iş nedir? Temizlik. Yani abdest alması, sonra namaza ne olması da namaz için abdest almasıdır. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Muhakkak ki temizlik imanın yanısıdır. Mümin kişi ne yapıyor Müslüman kişi? Sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığı iş nedir? Temizlik yani abdest almasıdır kardeşlerim. Allah Resulü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Bilakis genel rivayetlerde... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gecelerin uykusundan uyandığı zaman biliyorsunuz e, Ali İmran suresinin nedir? 190 ve 200. ayetlerini okurdu. İnne fî hâlkîs semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ve nehârile âyâti liûlil albab şeklinde başlayan muhakkak ki göklerin ve yaratılışında ve geceyle gündüzün bir ar ardı ardasına gelmesinde nedir? Akıl sahipleri için muhakkak ki ibretler vardır. Nedir bu tevhiddir kardeşlerim? Yani bir Müslüman, bir mümin güne temizlikle ve nedir? Tevhidle başlar. Ve ondan sonra kalan gününde ne yapar? Hayır amel işler diyor. Ve o yüzden nedir? Febe'un nefs, febe'un ve femu'tiquha. Ondan sonra bu şekilde sabah evinde çıkıp evinden çıkıp hayır iş yapan mümin muhakkak ki nefsini ne yapar diyor? Cehennem azabından kurtarır ve cennete girer diyor. Bu nedir? Müslümanın bir müminin vasfıdır. Ne diyor? <gülüyor> veya insan helakına sebep olur ki bu nedir? Bunlar da kafirlerdir diyor. Yine sabahleyin çıkan bir kafir ve gününde gün boyunca şer işlemeye ne yapar diyor devam ettikçe o da o fiilleriyle ne yapar cehennemi satın alır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki kafir kardeşlerim yediği her lokmadan dolayı içtiği her sudan dolayı her içecekten dolayı ne yapacaktır cehennemde ona karşılık olarak azap görecektir. Çünkü bir kafirin yediği her bir lokma, içtiği her su nedir? Onun için haramdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Kul men harra mazinat Allahi ltti ahrjen ibadhi ve tayibat Kul hii lilladina amanu fil hayat dunya Ey Muhammed ki, Allah Azze ve Cellenin kulları için çıkardığı zinetlerini ve rızık olarak verdiği güzel şeyleri kim haram kıldı? Kul hiye lillezine amenu fil hayati de ki ey Muhammed o şeyler o güzel şeyler dünya hayatında sadece ve sadece müminler içindir. O yüzden bir kafirin dünyadaki yediği her lokması içtiği her damla suyu neç nedir? Onun için haramdır ve kıyamet günü Allah Azze ve Celle o tür her şeylerden ne yapacaktır? Onları cehenneminde azaplandıracaktır kardeşlerim. Allah bizi bundan korusun. Amen. Evet kardeşlerim bu gösteriyor ki bu ayet bu yiyecekler güzel yiyecekler müminlerden başkası için nedir? Haramdır ve kıyamet günü muhakkak o kafirler bu yediklerinden dolayı hesaba çekileceklerdir kardeşlerim. Evet kardeşlerim benim e, bu hadis hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz ikinci hadisle e, alalım inşallah. Wa nabi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Khudri radiyallahu anhuma en min el-ansar <gülüyor> salu sallallahu aleyhi ve sellem Thumma saluhu fe'atahum. ثم نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيده قال بيده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أؤتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في الله رسول الله صلى Ebu Sa Sa'd İbni Malik İbni Sinan El-Hudri radıyallahu anhümadan gelen rivayette diyor ki Ensardan bazı kimseler Allah Resulü aleyhissalatu vesselama gelip bazı şeyler istediler. Mal istediler. Allah Resulü aleyhissalatu onları verdi diyor. Sonra yine istediler yine verdi. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanındaki olan şeyler ne yaptı? Bitti diyor. Ve ondan sonra buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalam Ben diyor Muhakkak ki yanımda olan şeyleri biriktirip saklayacak birisi değilim diyor. Ben böyle birisi değilim. Her kim diyor Allah Azze ve Celle'den iffetli olmayı isterse muhakkak ki Allah Azze ve Celle onu iffetli kılar diyor. Her kim diyor insanların ellerindekini talep etmezse onlardan el açıp dilenmezse muhakkak ki Allah Azze ve Celle onu zengin kılar diyor. Her kim diyor Allah Azze ve Celle'den sabır isterse Allah Azze ve Celle onu sabırlı bir sabreden bir kul kılar diyor. Muhakkak ki bir kul diyor sabırdan daha geniş ve daha güzel bir nimet verilmemiştir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biliyorsunuz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı neydi? Kendisine bir şey sorulduğu zaman. Hiçbir zaman yani bir şey istenildiği zaman hiçbir zaman onu ne yapmazdı geri çevirmezdi. Elindeki imkanlar dahilinde muhakkak ne yapardı verirdi kardeşlerim. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam'a ihtiyacı olduğu için birisi ne yapıyor? Bir hırka hediye ediyor. Sonra sahabenin bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü bunu bana verir misin diyor. Yanında bulunanlar o sahabeye kızıyor. ve adam. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona ihtiyacı olduğunu ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü kendisinden bir şey istenildiği zaman onu geri çevirmeyeceğini bilmiyor musun diyor. Neden istedim bunu? O sahabe diyor ki radıyallahu anh evet biliyorum diyor. Ancak ben o hırkayı ancak diyor benim kefenim olması için istedim diyor. Ve hakikaten de o hırka o sahabenin neyi oluyor kardeşlerim? Kefeni oluyor Ve burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeşlerim üç şey zikrediyor. Her kim diyor insanların elinde olan bir şeyden müstahni olursa onları istemezse onlardan istemezse muhakkak ki Allah azze ve celle ne yapar onu zengin kılar. Yani onu fazlıyla zenginleştirir veya ona fazlından verir ve insanlara el açmasından ne yapar diyor Allah Resulü Selam muhakkak ki onu kurtarır ve yalnız ve yalnız kendisine muhtaç kılar kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri kendisinden başkasına muhtaç kılmasın kardeşlerim. Amin. Ondan sonra diyor ki her kim diyor iffet isterse, iffetli yaşamayı, namuslu yaşamayı isterse muhakkak ki Allah Azze ve Celle onu iffetli kılar namuslu yaşatır diyor. Anlatılan bir kıssada kardeşlerim Adamın bir tanesi tacir ticaretle uğraşıyor ve işi gereği bazen şehir dışına çıkıyor yani evinden uzak kalıyor. Bir gün evindeyken kapı çalınıyor kardeşlerim kızı gidip kapıyı açıyor gelen yabancı bir erkek sütçü olabilir veya her neyse daha sonra o adam kızına sarılıyor öpüyor onda sonra çekip gidiyor. Tabi adam yukarıdan bunları seyrediyor. Hemen aile efradını o topluyor. Ve oğluna diyor ki. Oğlum diyor ben yokken sen bir halt işledin. Sen bir şey yaptın. Yok baba diyor ben öyle bir şey yapmadım. Hayır diyor. Ondan sonra oğlan diyor ki. Baba diyor. Ben diyor komşumuzun kızına gittim. Onunla konuştum. Ona sarıldım. Öptüm ve geri geldim diyor. Vallahi diyor sen daha ileriye gitseydin. O adam da senin bacın için. Kaç kardeşi için ileri gidecekti diyor. O yüzden kardeşlerim. Muhakkak ki insanın iffetli yaşaması kendini sirayet ettiği gibi nedir? Aile çevresine de kendi yaşantısını da ne yapar? Muhakkak sirayet eder kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle'den iffetli yaşamayı yani namuslu yaşamayı Kadınlardan uzak durarak Allah Azze ve Celle'nin haram kaldığı, haram kıldığı zinadan uzak durarak yaşamayı, yaşamayı arzu eden isteyen bir insanı muhakkak ki Allah Azze ve Celle iffetli kılar kardeşlerim. Ve ondan sonra üçüncü olarak her kim diyor Allah Azze ve Celle'den sabır isterse sabırlı olmayı dilerse muhakkak ki Allah Azze ve Celle onu ne yapar sabırlı bir kul kılar buyuruyor. Ve yine bunu en güzel sözüyle diyor ki وَمَا اُعْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَعْسَى مِنَا فَصَبْرٍ Muhakkak ki bir kul diyor sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir nimet verilmemiştir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu ve kardeşlerim. O yüzden her zaman için duamızla birlikte, ibadetlerimizle birlikte kardeşlerim Allah Azze ve Celle'den her zaman için ne yapmamız gerekir? sabır istememiz gerekir kardeşlerim. Muhakkak ki dünya imtihan dünyası. Biz bunu biliyoruz ama maalesef bazen hayatımızda uygulamakta ne yapıyoruz? Zorluk çekiyoruz kardeşlerim. Biz bunu biliyoruz ama başımıza bir musibet geldiği zaman Allah korusun dilimizle bunu söylemesek dahi, dile getirmesek dahi bazen kalbimizde ne yapabiliyoruz? Haşa Allah'a karşı bir buz, bir öfke ne yapabiliyor? meydana gelebiliyor kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi başımıza gelen musibetlerden dolayı hakkıyla sabreden ve şükreden kullarından eylesin kardeşlerim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruka ve tu bileyk ve ahiru da'vana en lillahi rabbil alemin.